Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah. Sevgili dinleyiciler, bir Kur'an kavramıyla daha karşınızdayım. Programı takip eden kardeşlerimiz bilecekler ki birkaç haftadır hırsızlık kavramını işliyorduk. En son hırsızlıktan bahsedeli bir yıl geçmiş. Yani son kavram sohbetimizi bundan bir sene önce 2006 yılında yapmıştık şimdi 2007 yılındayız. Bu bir anlatım tarzı olduğu gibi aynı zamanda işte bir hafta geçti diye de ifade edilebilir. Dolayısıyla zamana hırsızlığı atfetmeyelim ama şeytan devamlı bize ait değerleri zamanımızın hayra kullanılmasını çalmakta devamlı hazırda bekleyen bir hırsız konumundadır. Bizim takvamızı İhlasımızı ibadetlerimizi, Huşuğumuzu Yer yer Hayırlı işlerimizi ve zamanımızı Çalmak için pusuda bekleyen Çok ciddi bir hırsız İşte 2006 geçti Hangimiz için Ne kadar hayırlara Vesile oldu 2007'de mümkün yaşayan insanlar için Böyle çabuk geçecek Hepimiz şu kadar senedir Ömür yaşıyoruz bir de geriye bakıp değerlendirdiğimizde daha dünmüş gibi ne çabuk geçti zamanlar diyoruz. Onun için zamanımızı şeytana çaldırmamak için şeytan adlı hırsıza çok dikkat etmek gerekiyor. Bazen bir hafta az önceki örnekte olduğu gibi bir yıl gibi bazen bir yılda bir hafta gibi yel gibi gelip geçiveriyor. Evet bu girişten sonra Bugün hırsızlığa giden yolun kapanması ve Müslümanların paraya, mala, bakış açısının nasıl olması gerektiğini ifade ederek İslam'ın sadece hırsızlığı suç sayan, ona ağır cezalar veren bir nizam olmadığını esas olarak insanın paraya, mala nasıl bakması gerektiğini en güzel şekilde tanzim eden ve hırsızlığa giden bütün yolları Tıkamak için devlet başta olmak üzere, alimler ve öğretmenler başta olmak, anne babalar yine ön safta yer almak üzere insanlara büyük görevler veriyor. Ve yeryüzünde salahın, sulhun, selametin, esenliğin, barışın, kimsenin birbirinin malına, ırzına ve başka değerlerine göz dikmeyecek bir olgunluğun oluşması için, ne büyük sistemler oluşturuyor. Bunu değerlendirmekle söze başlıyorum. Sevgili dinleyiciler, İslam özel mülkiyeti, kişilerin mal, mül mal mülk sahibi olmalarını... ...tabii ki helal kazançtan veya miras gibi meşru yollardan elde edilmek şartıyla... ...kesinlikle caiz görmüş, mülkiyet hakkını korumak için hatta nice tedbirler almıştır. Yani komünizmde, sosyalizmde olduğu gibi insanların özel mülkiyeti olmasın sadece mallar, mülkler devlete ait olsun ortak kullanımı açılsın gibi değerlendirmeyi İslam yapmaz çalışanın zengin olma yolunu tabi Allah uygun görüyor hikmetine mebni olarak ona mal, mülk ve fırsat veriyorsa zengin olmasının yollarını açmış ve çalışanla çalışmayan arasında ya da Allah'ın takdirini e, farklılığı takdirindeki farklılığı değerlendirerek kimine az kimine çok mal verileceğini e, sistem olarak değerlendirmiştir. İşte İslam'ın özel mülkiyeti insanlara caiz görmesinin e, neticesinde bir sürü tedbirler alınmış, sosyal adaleti temin eden ve ceza tedbirleri e, olmak üzere iki e, ayrı kategoride İslam özel mülkiyet konusunu ele almıştır. Hırsızlığa giden yolların tıkanmasında bu iki yol çok önemlidir. Bunlardan bir tanesi sosyal adalettir. Sosyal adalet bazı Marxist veya sosyalist ideolojilerle çok istismara uğrayan yanlış alanlara kaydırılan bir kavramdır. En muazzam şekilde sosyal adaleti İslam sağlar. Zaten başka ideolojilerin beşer Kafasından çıkan görüşlerin adalet gibi hak edene, hak ettiğini, hak ettiği kadar vermeyi sağlaması mümkün değildir. Zulmü, adaletsizliği, haksızlığı yeryüzünden kaldırması hiçbir beşeri ideolojilerin yapabileceği bir husus değildir. İşte İslam her şeyden önce hakkı, hakkın sistemi olarak, dini olarak insanların yaydığı Hakka iman edenlerin bulunduğu her yerde adalet dediğimiz e, zulümden uzak bir hayatı e, insana ulaştıran bir dindir. Sosyal adalet deyince bundan maksat toplumun her ferdine e, fırsat eşitliği tanımak ve herkesin e, insana yaraşır şekilde yaşama imkanlarını temin etmek e, ifadesini kastediyoruz. Bu İslam devletine görev olarak verilmiştir. Sosyal adaleti sağlamak, zenginle fakir arasındaki uçurumu önlemek ve birbirleri arasında köprüler kurmak, zekat, nafaka, yardımlaşma, faizsiz borç verme, vakıf ve hayır kurumları da işte sosyal adalet konusundaki e, devletin topluma yaydığı devletle toplumun Müslümanca kaynaştığı tedbirler arasında e, anılmaya değer mahiyettedir. Yani İslam devleti mecburi ve temel görev olarak toplumun eğitimiyle ve Allah'ın indirdiği hükümleri adaletle ve samimiyetle uygulayarak başta şirk olmak üzere her çeşit haramlara giden yolu tıkamakla görevlidir. Evet, bugün söz gelimi İslam'ın Hırsızlığa verdiği cezayı uygulamaya kalksanız evvela bütün dünyada Müslümanların yöneticilerinin evvela ellerinin kollarının kesilmesi gerekir. Hatta yedi sülalesinin kollarının kesilmesi gerekir. Dolayısıyla evvela yöneticilerden başlayarak takva ruhunu, Hz Ömer'in yamalı elbise giyen bir devlet başkanı veya sahip olduğu bir devesi bile olmayan nöbetleşe, ee, Mısır'ın fethinde kölesiyle deveye binen bir konumda olduğunu dolayısıyla onları örnek alması gereken yöneticilerin de nasıl bir çizgi takip etmeleri gerektiğini ifade etmiş olalım. Evet sevgili dinleyiciler sosyal adalet sadece seçim için veya başka gerekçelerle insanları kandırmaya yarayan bir slogan olmaktan öte İslam devletinin tümüyle yönetimden başlayarak yöneticilerle devam eden ahlaki, itikadi, ameli e, boyutları olan, fedakarlıkla alakalı hususları olan ve her şeyden önce malın mülkün sahibinin kim olduğunun e, Kur'an'a göre değerlendirileceği bir yapımı yapıyı ve komşusu açken tok yatanın e, Müslümanlardan olamayacağı prensibinin vicdanlarda yer edip e, günlük hayatta tatbik edilmesiyle alakalıdır. İslam toplumu içindeki emin ve ehil insanlarca yani alim, aydın, yazar, hatip, eğitimci gibi yetişkin seçkinleriyle ve güçleri oranında onlara destek verip yardımcı olan halkıyla evlerde anne ve baba ile İslam devletinin eğitim ve ıslah çabalarına katkıda bulunur. Yalnız bu faaliyetlerde Dikkat edilmesi gereken durum e, şudur. Bu eğitim ve ıslah kurallarını insanlar kendi kafalarından tespit etme yanlışlığına düşmezler İslam toplumunda. Sosyal adalet şöyle olmalıdır diye kendi kafalarından sistemler icat etmezler. Eğitim konusunda terbiye ve yetiştirme konusunda işte en doğrusu ben bana göre falan düşünüre göre şöyledir demekten öte. Alemlerin Rabbi yani eğitimcisi terbiye edip yetiştiricisinin eğitim ve ıslah prensiplerini, sosyal adalet prensiplerini uygulamak zorundadırlar. İslami yönetimde Müslüman halk ve devlet birbirlerini tamamlar. Birinin yaptığını diğeri bozmaz. Yetişen insanlar çifte standartlı olmaz. Yani cami ile okul, ibadetle kanunlar, evle sokak. İşte televizyonla diğer e, terbiye kurumları birbirine düşman olmaz. Tam tersine uyumlu bir işbirliğine gidilir İslami bir yapıda. Böyle bir sistemde yetişen insanlar Allah'ın rızasını her hedefin önüne geçirirler. Her idealleri Allah rızasına yöneliktir. Bu ölçü içindir. Böyle bir toplum mal mülk konusunda, rızık ve kader konusunda, dünya ve imtihan Ahiret ve hesap konusunda da hakka, hakkın istediği gibi inanmayanlardan çok farklı düşünür ve hayatlarını tanzim eder. Bilirler ki Müslümanlar, İslam toplumundaki bireyler, onlar için dünya geçim dünyası değildir. Maldan, paradan çok önemli şeyler vardır. Mesela içinde bulunduğumuz zaman diliminde yaşadığımız ülkede açlıktan ölen kimse pek duyulmamıştır. Rızkı veren Allah'tır. Allah hikmeti gereği ve sınav aracı olarak herkese aynı düzeyde mal ve rızık vermemiştir. Ama parantez içinde söyleyelim ki İslam'ın yaşanmadığı yerlerde fakir daha fakirleştirilir, zengin daha fazla azgın bir zengin haline getirilir. Özellikle faiz gibi gayrimeşru e, kazanç biçimleriyle, rant ile e, bir sürü... E, düzenlerin açık kapı bıraktığı aşırı zenginleşmeyle alakalı kapitalist sistemin zenginle fakir arasında sosyal adaletin tam tersine uçurumlar meydana getirmesi ve hırsızlığı farkında olarak veya olmayarak teşvik etmesi, bir de hem ihtiyaç adı altında tüketimi çokça teşvik eden kapitalist sistemle alakalı hem de faiz gibi, kumar gibi şeyleri teşvik etmesiyle alakalı, hem de insanları Müslümanca eğitmemesiyle alakalı, bütün hırsızlığa giden yolları açması e, ve sosyal adalete engel e, bir sürü hükümlerinin bulunması beşeri düzenler için, tabii ki kapitalizm ve sosyalizm için de geçerlidir. Ama İslam'ın nizamı e, tümüyle çok farklıdır. Onun yetiştirdiği insan tipi de e, mala, mülke farklı bir gözle bakar. Evet, bir Müslümana göre, İslam toplumunun bireyine göre üstünlük zenginlikte ya da fakirlikte değil, hakiki imanda ve imanın ihlasla yaşanması demek olan takvadadır. Allah hikmeti gereği, sınav aracı olarak herkese aynı düzeyde mal, mülk vermez. Ama bu mal ve mülk insanın üstünlüğü içinde dünyada yaşamasının maksadı içinde bir ölçü kabul edilmez Allah korkusu ilahi emirler ve Resulullah'ın sünneti üzerine bina edilen ahlakları onları her çeşit haramdan özellikle kul hakkından sakındırır başkasının malına göz dikmenin ahirette mutlaka hesabının çok ağır şekilde verileceğini bilir bir müslüman İslam nizamının bireyi Dünyada da haram malın Haram gıdanın zararlarını anlar Böyle bir fert Haram yemenin kendi iç bünyesini Psikolojik hayatını Fıtratını tahrip ettiğini bilir Aynı zamanda toplumu ifsad ettiğini Hırsızlığın toplumda Olması gereken Kardeşlik, güven, dayanışma gibi Nice insani ilişkilere Zarar veren toplumsal Mikrop olduğunu değerlendirir Yani o aklını ilahi kurallar doğrultusunda kullandığından Allah'ın hırsızlığı büyük günahlardan büyük haramlardan sayması ve ahirette ebedi azapla dünyada da büyük bir ceza ile cezalandırma e, tehdidinde bulunması insanın zaten Müslümanca takvaya meyilli olarak yaşayıp bu şekilde terbiye edildiği durumda kendisini gösterecektir ve İslam toplumunda hemen hemen istisna dışında hiç mi hiç hırsızlığa rastlanmayacaktır artık insanlar kapısına kilit vurmaya bile gerek görmeyecek ee, namaz vakti gibi camiye giderken kısa süreli durumlarda dükkanların önüne söz gelimi bir sandalye koyarak içinde kimsenin olmadığı bir görüntü verilecek ama kapılarına kilit vurulmaya alarm taktırılmaya gerek bile görülmeyecektir Söz gelimi hacca giden insanların niceleri haç yapılan mekanlarda işte hırsızlığa giden yolların önce iman ve takva ile kapandığı için böyle ortamlara şahit olmuşlardır. Bu İslam tümüyle oralarda Kur'an'ın istediği şekilde yaşanmış olsaydı hele daha ne kadar güzellikler olacaktı onu değerlendirmiş olalım. Mal sevgili dinleyiciler esasen insanların sahip olmak istedikleri, ihtiyaç için elde edebildikleri, biriktirilebilen, taşınabilir veya taşınmaz varlıklar için söylüyoruz. Ama mallar bizim yaratılış gayemiz değildir. Para kazanmak üstünlük ölçüsü olarak değerlendirilmez. Evet, Kehf suresi 46. ayette mallar ve çocuklar dünya hayatının süsü olarak kabul edilir. Ama aynı zamanda Kur'an, mallarınız ve evlatlarınız bir fitnedir der yani mal aynı zamanda bir fitne insan için birer imtihan alanıdır tegabün suresi 15. ayette Ali İmran suresi 186. ayette ifade edildiği gibi mala sahip olma ile onu harcama yeri onun kullanılış gayesidir malların gerçek sahibi Allah'tır İnsanoğlu sadece emanetçidir, veznedar konumundadır. Allah bu verdiği emanet olarak ve sınama aracı olarak verdiği malları bir kısmını helal yoldan kendisi ve eşi, çoluğu, çocuğu istifade etsin. Ama fazlasını mutlaka e, infak etmesi için emanet olarak verdiği, ödünç olarak verdiği e, esas sahibinin Allah olduğu şeylerdir. Mal ve paralar. Allah dilediğine dilediği kadar mal ve rızık verir. Dilediğinden dilediği kadar isterse tümünü istediği anda alıverir. Verdiği malla da mahrum bıraktığıyla da dilediğini tabii layık olduğu şekilde layık olanları onurlandırır, dilediğini de alçaltır. Ali İmran 26-27. ayetlerde ifade edildiği gibi. Mallar, paralar Allah'ın insanlara bir emaneti olduğuna göre onun helal kıldığı yoldan kazanılmalı. Allah'ın e, haramları haram kıldığı şeylere tümüyle kapılarımızı kapatmalıyız. O mal Allah'a varmak gayesi için harcanmalı, kullanılmalıdır. İnsan ölünce Rabbine kavuşacaktır. Allah da mallarımızı, canlarımızı cennet karşılığında satın almak istemektedir. Evet her şeyin hesabını ölünce Allah'a vereceğiz. Öyleyse kendisine emanet olarak verilen malı ahiret bilinci ve hesap şuuru içinde kullanıp insan Müslümanca yaşadığını ispat etmelidir. Bir başka deyişle mal insanın hayatını sürdürebilmesi için, Yaratıcı tarafından insanın emrine verilen bir faydalanma, bir meta aracıdır. İnsan bu aracı güzel bir yoldan elde etmeli ve emanetin asıl sahibinin gösterdiği gibi kullanmalı. Bu şekilde hem dünya hem de ahiret mutluluğuna ulaşmalıdır. Mal insanın sonsuz hayattaki durumuna kesinlikle etki edecek olan bir imtihan aracıdır. İslam toplumunda Müslümanca yetişmiş bir Müslüman bilir ki sadece kendisinin değil, yeryüzünde yürüyen tüm canlıların rızkını Allah vermektedir. Hud suresi 6. ayet. Bunca varlığın rızkını veren, onlardan hiçbirini unutmayan, ihmal etmeyen, açlıktan öldürmeyen Allah, denizdeki balıkları rızıksız bırakmayan, toprağın altındaki böcekleri, havada uçuşan kuşları, sakat veya hasta hayvanları, aç ve rızıksız bırakmayan Allah elbette kendisini de unutmaz onun da rızk rızkını kesmez yeter ki o rızık vesilelerine helal yoldan çalışarak e, ulaşmak istesin ve dua etsin. Müslüman inanır ki Allah rızıkta insanlardan bazılarına bazılarından fazla verir. Nahl suresi 71. ayette vurgulandığı gibi. Bunun nice hikmetleri vardır rızkın artırılması da Eksiltilmesi de birer imtihandır, sınavdır. Zengin eden de, varlıklı kılan da Allah'tır. Necim Suresi 48 Allah size verdiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kimdir diye sorar Cenab-ı Hak. Mülk Suresi 21. Ayette Allah birine zarar verirse, onu Allah'tan başka giderecek yoktur. Kime bir hayır verirse, bunu da ondan alıp giderecek Kimse olamaz. O her şeye kadirdir. O kılların, kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. O her şeyi yerli yerinde yapar. Her şeyden haberdardır. En'am suresi 17, Yunus suresi 107. Yoksulluktan korkanlar bilmelidirler ki Allah dilerse onları kendi lütfundan zengin edecektir. Tevbe suresi 28. Allah kullarından dilediği kimsenin rızkını Genişletir ve dilediğinin rızkını da kısar. Yoksa Ankebut suresi 82, yoksa sevgili dinleyiciler sadece çalışıp çabalamak veya aklı kullanmak rızkın bol olması için yeterli bir sebep değildir. Allah dilediğine dilediği kadar verir. Dilediğinden de dilediği kadar, dilediği zaman verir. Allah kullarına rızkı bollaştırsaydı, yeryüzünde alırsa, Taşkınlık yapar, azarlardı o insanlar. Fakat o rızkı dilediği ölçüde indiriyor. Çünkü o kullarından haberdardır, her şeyi görendir. 42 Şura suresi 27. ayet. Dünya malı fitne ve sınav olduğu için sevgili dinleyiciler, imtihan gereği Allah'ın bazılarını açlıkla, mallardan, ürünlerden, meyvelerden azaltarak fakirlikle, Müminleri imtihan eder Müminlere yakışan sabretmektir Bakara suresi 155 Evet Dünya malı imtihan olduğu için Allah'ın bazılarını Faydalandırdığı dünya hayatının Ziynetine süsüne Göz dikilmemelidir Taha suresi 131 Kişinin günahları Çoğaldığı vakit günahlarına kefaret Olarak Allah Teala Onu geçim sıkıntısıyla iman, imtihan eder çünkü günahlardan öyleleri vardır ki onları ancak geçim sıkıntısı uğrunda çekilen zahmetler mahveder denilir bir hadis rivayetinde. Bununla birlikte iman edip günahlardan sakınan takva sahiplerini Allah ummadığı yerlerden rızıklandırır. Allah'a güvenene Allah yeter buyurulur. Talak suresi 2-3. ayetlerde. Kim de Allah'ı zikretmekten namazdan, Kur'an'dan, Allah'ı hatırlayıp, ibadet ve itaatten yüz çevirirse, onun için dar bir geçim, geçim sıkıntısı vardır, buyurulur. Taha suresi 124. ayette. Onun için sevgili dinleyiciler, Müslüman, geçim sıkıntısından şikayet edip, nankörlük edeceğine, bardağın dolu tarafını görmeli, haline hamd ve şükür etmelidir. Tekrar edelim, ee, özellikle yaşadığımız ülkede, Ekmek bulamadığı için ölen, su bulamadığı için susuzluktan kırılıp e, helak olan bir insan yok. Mümkün sadece ekmekle gününü geçiren insan az da olsa vardır. Dolayısıyla o da ekmekle de olsa rızıklanmakta hayatını sürdürebilmektedir. E, kaldı ki sadece ekmekle karın doyurduğu halde kendisi beş on çeşit sofrasına yiyecek koyuyorsa, katık koyuyorsa insan elbette o fakirlerin kendi yiyeceğinde hakkı olduğunu bilmeli ve böyle duyarsız bir insanın mutlaka dünyada da ahirette de büyük cezalara muhatap olacağını değerlendirmelidir. Şükredince Allah'ın kendisine verdiği nimetlerin artacağını mümin bilmelidir. Kur'an şükredenlere nimetlerini Allah'ın artıracağını, nankörlere de azap edeceğini bildirir. İbrahim suresi 7. ayette. Onun için insanlar e, hep geçim sıkıntısından, e, para ihtiyacından dem vurarak şikayet ederler. Bu şikayet onları nankörlüğe ulaştırır ve şükretmekten uzaklaştırır. Onun için e, rızık darlığı konusunda sabır gibi bir kurtarıcıya yapışmak, Allah'ın verdiği nice nimetlere de devamlı şükreden bir kul olmaya gayret etmek, Müslüman'ın kurtuluş simididir. Bütün bu mal ve rızıkla ilgili inanç ve bilinç, gözünün başkalarının malında olmasına, kul hakkına tecavüz etmesine, hırsızlık gibi haksız ve batıl yollarla başkasının malını yemesine engel olacaktır. Yukarıdaki Kur'an'dan e, yola çıkarak anlattığımız ölçülere sahip olan bu şuura eren bir mümin gözünün önündeki hazinelere azıcık da olsa gönül yoluyla bile şundan birazını da olsun alabilir miyim diye içinde soru bile sormayacak haramlara en küçük çapta meyletmeyecektir. Hakimlere ve yetkili şahıslara rüşvet vermeyecektir. Bakara suresi 188. ayette olduğu gibi. Yani hırsızlık, haksız ve batıl yollarla, rüşvet gibi yollarla parasını dilediği gibi harcamayacak ve dilediği gibi elde etmeyecektir. Müslümanın gönlü imanla dolu olduğu için karnı tam tok olmasa da gözü toktur. Bugün hırsızlığı yapanların çoğunun karnı hem de çokça tok olduğu halde gözü aç olan insanlar esas hırsızlık yapmaktadır. O yüzden kanaat gibi Mülkün sahibinin Allah olduğu bilinci gibi ahiret bilinci ve rızık verenin Allah olduğuna, rızkın normal olarak değişmeyeceğine iman gibi, kader gibi hususlardan dolayı insanlar hırsızlığa mümin olarak gitmeyecek ama kapitalistleşen insan gözünü mal mülk doyuramayacağından bir dağ dolusu altını olsa ikinci dağında kendisine ait olmasını isteyecek, bu yolda her türlü haramı, gayrimeşru usulleri kendisine mubah gibi görecektir. İşte İslam hırsızlığa giden yolu, öncelikle bu bilinç ve şuurla, böyle bir eğitim ve ahlaki donanımla, sosyal adaleti devletin ve zenginlerin gönüllü olarak sağlaması ve bu konuda bir sürü tedbirler almasıyla hırsızlığa giden, ee, yolu böyle e, özelliklerle birinci olarak kapatır. İkinci ceza tedbiri de İslam'ın e, bu hırsızlık gibi gayrimeşru elde edilen e, para ve mal için e, ceza tedbirleridir. Bir kimseyi özel mülkiyet düşmanlığına sevk eden haklı sebepleri ortadan kaldırıp sosyal adaleti temin ettikten sonra sıra Ceza uygulamalarına Müeyyidesine gelir Mal dokunulmazlığıyla ilgili Yaptırımların hem maddi Hem de manevi olan çeşitleri vardır Bir başkasının malına Meşru olmayan Rızasına dayanmayan yollarla El uzatmak yasaklanmış Her çeşit haksız kazanç Haram kılınmıştır Hırsızlık, gasp ve rüşvet gibi Başkasının malına her türlü tecavüz Gayrimeşru kazanç yasaklanıp Haram kılınmıştır dinimizde. Emeği sömürmek de haram kılınmıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işçiye hakkını alnının teri kurumadan veriniz buyurur. i̇bn Mace'nin rivayet ettiği hadiste. Ben kıyamet gününde üç kişinin hasmıyım. Bana verdiği sözden cayanın hür bir kimseyi satıp hakkını yiyenin ve bir işçiyi çalıştırıp da hakkını tam olarak vermeyenin diyor. Yine i̇bn Mace'nin e, rivayet ettiği hadiste. O yüzden emeği sömürmek, işçisinin hakkını e, hemen hak ettiği zaman, hak ettiği miktarda vermemek bir Müslüman için düşünülmeyecek çok ciddi bir suçtur. Dolayısıyla bu yollar e, hep hırsızlığa giden hususları, yolları tıkamak gayesiyle ve insanlara adaleti sağlamak amacıyla Allah'ın gösterdiği yoldur. Yine haram kazanç yolları vardır. İslam bunlara giden yolları da tıkar. Aslında helal olan fakat hırsızlık gibi haram yollarla elde edilmiş olan paralarla, malla alınan gıda maddelerini yemek de haramdır. Böyle haram parayla elde edilen yiyecekler, farkında olmasak bile beden ve ruh sağlığımız açısından sakıncalı, ahiret gıdalarına ulaşma açısından da engelleyici özelliktedir. Kur'an sevgili dinleyiciler temiz gıdalardan yememizi emretmiştir. Bakara suresi 172. ayette. Maddi bakımdan temiz olsa da haram olan gıdalar manevi yönden temiz değildir. Bir yiyeceğin temiz olması hem kazancının helal olmasını hem de yenilecek meşru gıdalardan olmasını hem de diğer hijyenik esaslar yönüyle temiz olmasını gerektirir. Mümin, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin ihtiyaçlarını karşılamak ve gücü yetiyorsa toplumdaki ihtiyaçları gidermek için, Allah'ın meşru kıldığı helal yollardan geçimini temin etmeye çalışacaktır. Geçim zorluğunu bahane ederek haram yollardan para kazanmaya çalışmak, dünyada zulme ve sömürüye sebep olmak, ahirette ilahi azaba uğramak demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gerçeği şöyle açıklar. Haramla beslenen vücut cennete girmez. Ona ancak ateş yaraşır denilir. Onun için ister hırsızlıkla, ister gayrimeşru içki gibi eşyaları satmakla, ister malın kusurunu söylememek, hile yapmak, insanları kazıklamak, kandırmak, e, marka taklidi vesaireyle ile insanlara farklı hilelerle onları kandırıp malın fiyatını aşırı şekilde yükseltmek ve benzeri dalavere yolları bir Müslüman açısından ateşe götürecek unsurlardır ve cehennem ateşi gibi görülmesi gereken e, çirkinliklerdir. Haramla beslenen kimse Allah'tan uzaklaşacağı için duası da Allah tarafından kabul edilmeyecektir. Nice insanın duasının kabul edilmemesinin sebeplerinden belki en önemlisi haram gıdalarla, haram mallarla e, vücudun beslenmesi ve yediği, içtiği, giydiği, giydiği şeylerin haram olduğu halde dua edip duasının kabul edilmemesidir. Allah Resulü Müslim'in Tirmizi'nin, Darimi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle buyurur. Bir kimse ellerini semaya kaldırarak, Ya Rabbi, Ya Rabbi diye dua eder. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, kendisi haramla beslenmiş olanın duası nasıl kabul edilir, diyor Peygamberimiz. Müslümanın yiyeceğine, içeceğine, giyeceğine ve diğer ihtiyaçlarına dikkat edip, bu konuda hırsızlık gibi her türlü haramdan tüm gücüyle uzak durması gerekmektedir. Helal lokmanın açacağı kapı da güzel olacaktır, büyük olacaktır. Hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Kim helal lokma yer, sünnet üzere şeriat gereğince amel eder ve insanlar da onun kötülüklerinden emin olursa o kişi muhakkak cennete girer buyrulur. Tirmizi'nin e, rivayet ettiği hadiste. Allah'a hakkıyla kulluk yapan temiz ve helal rızıklardan başkasını istemeyip nimetlere şükreden salih kullara Allah dünyada da güzellikler ve zenginlikler verir. Esas zenginlik ve güzellik ahirette olmakla birlikte. Nankörlük edenlerin kendilerine gelmesi için de yer yer onları cezalandırır, yakalarından tutar, kendilerine gelmesi için silkeler Rabbimiz. Nakil suresinin bir ayetinde şöyle buyrulur. Allah güven ve huzur içinde olan bir şehri misal verir, örnek verir ki o şehrin halkının rızkı her taraftan bol bol gelirdi. Fakat Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler de yapmakta oldukları şeylerden dolayı Allah onlara açlık ve korku elbisesini tattırdı. Andolsun ki Onlara kendilerinden peygamber geldi de onu yalanladılar. Onlar kendilerine zulmederlerken azap onları hemen yakalayıverdi buyurulur. Nakil suresi 112-113. ayette. Evet yine İslam çalınan ve gasp edilen şeyi satmayı da satın almayı da haram kılmıştır. Çalıntı olduğunu bildiğimiz ya da %50'den daha fazla ihtimalle Büyük ihtimal olarak kabul ettiğimiz bir malı satıcı olarak satın almamız hırsızdan veya hırsızla ortaklık yapan insanlardan ya da e, hırsızlık malı olduğunu tahmin ettiğimiz veya bildiğimiz halde bir satıcıdan onları satın almamız İslam'ın haram kıldığı hususlardandır. Çalınan veya haksızlıkla sahibinden alınan bir şeyi bilerek satmak veya satın almak bu haksız fiile yardım etmektir. Maide suresi ikinci ayetin maali şöyledir. Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın cezası çetindir. Yine suça yardım da suçtur sevgili dinleyiciler. Harama yardım da haramdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bildiği halde hırsızlık eşyasını satın alırsa onun günahına ve şerefsizliğine ortak olmuş, katılmış olur buyurulur. Sevgili dinleyiciler bunlar İslam'ın hırsızlığa giden yolları tıkamak için koyduğu ilkelerden bazılarıdır. Daha nice ibadetle, takvayla, ahlakla, eğitimle alakalı İslam'ın sistemleri hep hırsızlık gibi gayrimeşru kazanca giden yolları tıkayan unsurdur. Dolayısıyla ancak İslam nizamında bütünüyle İslam yaşanılarak hırsızlık gibi Kötülüklerin önüne geçilebilir. Yoksa kapitalizm gibi bir e, sistem içerisinde e, küçük bir Amerika küçük bir Almanya olma yolunda bütün sosyal ve siyasal imkanlarını kullanan Avrupa Birliği'ni örnek alıp onlara katılmak isteyen bir ülkenin e, hırsızlık gibi gayrimeşru kazanca e, yanlış yollardan sömürü ve benzeri e, zenginliğe sahip olmak. Ya da insanın birbirine zulmetmesi gibi durumlar e, gayet doğaldır Önlenmesi de beklenilemez böyle sistemlerde Evet sevgili dinleyiciler ben vaktin darlığı yönüyle konunun bir başka e, yönüne temas etmek istiyorum Rızıkta farklılıklar vardır Kimimiz zenginizdir kimimize Allah az mal mülk vermiştir Hepimizin imtihanları farklı farklıdır e, tiyatro sahnesindeki zengin rolü, fakir rolü, sakat rolü efendim yakışıklı veya güzel rolü gibi. Dünya bir imtihan alanıdır. Bir tiyatro sahnesi gibi geçici bir zaman e, misafir olarak kaldığımız bir alandır. E, önemli olan buradan burada o e, kaderin senaryosunu çizdiği e, oyunumuzu, rolümüzü güzel oynamak ve sahnenin kapandığı göz perdelerimizin örtüldüğü anda takdir edilecek bir rol üstlenip güzel bir şekilde başarılı olarak rolümüzü e, tamamlamaktır. Öteki taraftadır esas ücret, esas ceza, esas karşılık. Evet, e, ben e, konunun bir farklı yönünü ifade etmek isteyeyim dedim. İşte bu durumu, rızıktaki farklılığın e, hikmetlerini ve Farklı durumlardaki imtihanlarımızı e, para yönüyle ifade edeyim ki hırsızlığa meyletme durumumuz tümüyle ne yapsın? İmtihan bilinciyle yerini esas sevap biriktirmeye ahirette geçerli olacak değerleri biriktirip oraya et, sarf etmeye yönelik olsun. Birkaç ayet-i kerime mali vereyim.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 Fakat dilediği ölçüde indiriyor. Çünkü o kullarından haberdardır. Her şeyi görendir. Şura Suresi 27. Ayet Sevgili dinleyiciler, şiddetli fakirlik içinde de olsa mümin Allah'ın hikmeti gereği olan bu farklılıktan dolayı mahzun olmaz. Allah fakirlikle de mallardan, nimetlerden, meyvelerden noksanlaştırmayla da imtihan edeceğini vurguladığı için her şeyin imtihan olduğunu değerlendirir esas zenginliğin ahiret zenginliği olduğunu değerlendirir bir mümin İnsana verilen tüm dünyalık aslında az bir meta ve geçici bir zevktir onun için müminin haksızlık etmesi fakirlikten dolayı hırsızlık gibi yollara gitmesi gaye ve gayretinin dünyalık olması ve onun yokluğu veya elden çıkması durumunda fazlaca üzülmesi doğru olmaz çünkü müminin maksadı ahirettir. Gayesi Allah'ın rızasını elde etmektir. Ve o dünyanın Allah katındaki değersizliğinin derecesini bilir. Zuhruh suresindeki ayetler şöyledir. İnsanlar bir tek ümmet ol olacak olmasaydı Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine binip çıkacakları merdiven yapardık ve evlerine kapılar üzerine yaslanacakları koltuklar, kanepeler ve süsler verirdik o kâfirlere. Bütün bunlar sadece dünya metağından ibarettir. Ahiret ise Rabbinin katında takva sahiplerine, günahlardan sakınanlara mahsustur. Buyrulur. Zuhruf Suresi 33 ila 35. ayetler. Yani sevgili dinleyiciler, cahillerin birçoğu Mal vermemizin Verdiğimiz kimselere olan sevgimizin Bir delili zannedip Mal için küfür üzerine Toplanmasınlar ee, Böyle toplanmasalardı diyor Cenab-ı Hak Rahmanı inkar edenlerin Evlerine gümüşten tavanlar Ve üzerine binip çıkacakları Merdiven yani asansör Yapardık Yani Merdiven, kapılar, koltuk Ve yastıklar hep gümüşten Olacak ama bütün bu dünyalıklar Allah katında değersiz ve geçici şeyler olduğu ayetin devamında vurgulanıyor. Mümin rızık darlığında ve başkaları için bir genişlik söz konusu iken, kendisinin çektiği sıkıntı karşısında dünyalık hiçbir şeye üzülmez. Dünyada geçimini helal yollardan olmak üzere temin etmeye çalışır, sebeplere yapışır ama zenginlik hırsına kapılmaz ve haramlara meyletmez. Kapitalizm bugün e, doymaz bir insan haline getirdi marketler, reklamlar, para e, yoksa kredi kartları vesaire, tüm devlet ve e, devleti yönlendiren kapitalist zenginler, insanların cebindeki üç kuruş paraya da e, binbir hileli yollarla elde etmek için, habire harcamayı, tüketmeyi, almayı, almayı, almayı, dolayısıyla tüketeceğim derken tükenmeyi hep Dayatırlar, özendirirler ve mecburi bir istikamet olarak gösterirler. Müslümanın bunlardan uzaklaşması için Kur'an kültürüne, sağlam bir akaide, ahiret bilincine sahip olması gerekmektedir. Dünyada geçimini helal yollardan olmak üzere Müslüman çalışır çabalar ama dünyaya meyletmez demiştik. Onun hırs ve gayreti Allah rızasına ve ahirete yöneliktir. Dünya metaına değil. Çünkü sevgili dinleyiciler bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Dünya Allah katında bir sivrisineğin kanadı kadar değerli olsaydı hiçbir kafire asla ondan su bile içirmezdi buyrulur. Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadiste. Mal, mülk, dünyevi zenginlik Allah katında önemli olsaydı onu Allah kendi düşmanlarına, firavunlara, karunlara vermez. Peygamberlerine bol bol zenginlik Dünya nimeti, dünyevi gıdalar verirdi. Halbuki Allah nazarında bunların sivrisineğin kanadı kadar değeri yoktur. Ve esas sevdiklerine Allah ahiret nimetlerini hazırlar. Ve dünyada da doyacak bir göz, huzur, itminan, sükunet ve selamet gibi özellikler bahşeder. Bu söylenenlerden, Müslümandan fakirliğe teslim olmasını ve çalışmayı bırakmasını istediğimiz anlaşılmamalı elbette. Burada kast edilen Müslüman sebeplere tutunma konusunda dinin kendisinden istediği şeyi yerine getiriyor ve rızık kazanmak için meşru yollarla çalışıyor da buna rağmen rızkı az ve kısık kalıyorsa elinin darlığından ve rızkının azlığından dolayı üzülüp huzursuz olmaması ve hırsızlık gibi haramları aklına bile getirmemesidir. Yani bazı insanlar parayı aşırı şekilde önemsiyor, dünyevileşiyor. Biz bunu eleştiriyoruz. Yoksa helal yoldan Müslüman da zengin olabilir. Fakat zengin olayım da ondan sonra ibadetleri yapayım. İşte ben bazı haramlarla da olsa zengin olacağım sonra malımı işte Allah yolunda infak edeceğim diye e, gününü kaybetmesi ve e, helal haram demeyip ille de zengin olmayı Dine hizmet veya başka bir şey gerekçesiyle önemsemesi bizim eleştirdiğimiz Müslümana yakışmayacağını ifade ettiğimiz şeytani bir teşvik olduğunu değerlendirdiğimiz husustur. Sevgili dinleyiciler rızık darlığı imtihanı karşısında Müslüman nasıl davranmalıdır dolayısıyla içimizde mutlaka kendimizi çok fakir hisseden insanlar olacak. Rızık darlığıyla imtihan edilen insanlar olacaktır. Veya mümkün şimdi nice zengin sayılan insan yarın e, rızık darlığıyla da fakirlikle de imtihan edilebilecektir. Söz gelimi bir deprem olmuş olsa nice zengin ertesi günü fakir kalkacak, nice sağlıklı insan ertesi günü sakat olacak, nice sağ ertesi günü ölü olacaktır. Allah depremiyle de başka felaketler ve helakla da istediğinden istediğini sağlığı, malı, mülkü, evladı alıverir. Ve zaten o istediği anda bizim hayatımız da sona eri verecektir. Dolayısıyla kazandığımız mallarımız, mülklerimiz, övündüklerimiz ahirete gitmeyeceğine göre, bizimle beraber olmayacağına göre hepsi fani şeylerdir. İşte rızık darlığı karşısında, rızık darlığının im darlığıyla imtihan karşısında bir mümin nasıl yapmalıdır? Rızkın darlığı halinde Müslüman için doğru olan tutum e, şu tarzda gerçekleşir. Müslüman yakinen bilmeli ve aklında tutmalı ki rızkın genişlemesi ve daralması Allah'ın kuluna ikramının veya haşa ihanet etmesinin onu horlamasının bir işareti değildir. Yani rızık darlığı kul için sadece bir imtihan ve denemeden ibarettir. Fecir suresi 15 ve 16. ayetlerde bu vurgu yapılır. Rızıkta bir darlık söz konusu olunca bu Allah'ın kulunu imtihan etmeyi murad ettiğine delalet eder. Allah kullarını dilediği zaman dilediği şeyle imtihan eder. Açlıkla imtihan ise müminler için şu veya bu şekilde mutlaka ama mutlaka olacaktır. Kur'an-ı Kerim şöyle der meal olarak. Ant olsun ki sizi biraz korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azalma ile yani fakirlik ile imtihan ederiz, deneriz sizi. Ey peygamber sen sabırlı olanları, sabırlı davrananları müjdele. Bakara suresi 155. ayet. İşte sevgili dinleyiciler böyle bir durumda bilmeli ki sarılıp yerine getirilmesi gereken ibadet fakirlik imtihanı karşısında Sabrı cemildir. İşte sabredebilen sabır ibadetini yerine getirince insan ecirleri kendisine hesapsız verilecek olan yakinen iman etmiş Allah'ın sabırlılar sınıfına kaydettiği sabredenlerden olur. Üzülmemeli, eli daraldığı, rızkı azaldığı ve geçimi zorlaştığı için tasalanmamalıdır insan daima Resulullah ve onun ashabını, onların yaşadığı fakirlikleri, karınlarına taş bağlamak zorunda kalışlarını hatırlamalıdır. Biliyorsunuz ki Peygamberimiz, bir gün sabahtan akşama kadar yiyecek bulamadı. Ertesi günü de aç kaldı. Karnındaki o açlığı yatıştırmak için, karnında bir tokluk hissetmek için, karnına taş bağlamıştı. Defalarca olmuştu bu olay. Dolayısıyla Allah Resulü, bir gün yiyecek küçük bir lokma Bir ağzına gidecek bir gıda bile bulamıyor Ve biz nasıl olduğunu Ne fayda ettiğini yaşamadığımız için Tam bilmediğimiz için tuhaf geliyor Karnına taş bağlamak zorunluluğu hissediyordu asabın niceleri de böyle zorluklar çekmişlerdi Bizim açlığımız fakirliğimiz Resulullah asabın fakirleriyle mukayese edilince Hiç de fakirlik sayılmayacak durumdur Bugün nice fakirim diye şikayet edenlerin e, sahip olduğu ev eşyasıyla, e, diğer imkanlarıyla Afrikalı bir insan bir yıl karnını doyurabilir mümkün ki. Onun için e, çok fakir olsak bile açlıktan memleketimizde e, ölen insan olmadığını e, değerlendirmeli ve bir ekmek de buluyorsak ona şükretmeli ve fakirliğe sabretmeliyiz. Bilmeliyiz ki dünya metaı azdır, geçicidir, lezzeti de çok fanidir. Elden çıkınca da üzülmeye ve tasalanmaya değmez. Mal azlığı yüzünden kendinden daha aşağıdaki insanlara bakmalı insan. Mal çokluğu açısından da kendisinden daha üstünlere bakmamalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İki haslet vardır. Bunlar kimde bulunursa Allah onu şükredenler, ...ve sabredenler arasına yazar. Din hususunda kendinden üstün olanlara bakıp, ...onlara uymak, onlara benzemeye çalışmak, ...dünya nimetleri, dünya varlığı konusunda da, ...kendisinden daha aşağıda olanlara, fakirlere, daha fakirlere bakıp, ...Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetlere hamd etmek. İşte böyle olan kimseyi, Allah şükredici ve sabredici olarak yazar. Kim de din konusunda kendisinden aşağı olana bakar, dünyalık rızık konusunda da kendisinden üstün olana bakar ve elde edemeyeceğine üzülürse, Allah onu şükreden ve sabreden olarak yazmaz buyuruyor Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste. Sizden biri diyor, mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca, nazarını bir de kendinden aşağıda olana çevirsin. Böyle yapmak, Allah'ın üzerinizdeki nimetini küçük görmemeniz için, Gereklidir buyuruyor Buhari'nin Müslim'in rivayet Ettiği hadiste İşte bu hadislerde hasedin Yani çekememezliğin ilacı Gösteriliyor Çünkü kişi kendinden üstün olana Bakıp kendini onunla karşılaştırıp Kıyas edince Haset etmekten emin olmaz Yine Buhari'nin rivayet ettiği Şu hadisi aklında bulundurmalıdır Dünyada bir garip Veya geçici giden yolcu gibi ol Öyle yaşa bu hadis dünyada zühde, dünyayı benimsememeye ve yetecek kadar yiyecekle kanaat etmeye teşvik hususunda bir kuraldır. Ee, hadisi şerh eden İmam Nevevi şöyle buyuruyor. Bu hadisin anlamı dünyaya meyletmeyin, orayı vatan edinmeyin, orada kalmayı içinizden bile geçirmeyin ve vatanları olmadığından gariplerin bir yerde bağlanıp kalmadıkları gibi siz de dünyaya bağlanmayın. Ee, anlamındadır bu hadis diyor. Yolcu vatanına ulaşmak arzusuyla yolda yürüyen, geçip giden demektir. Kişi dünyada efendisinin ihtiyacı sebebiyle başka bir beldeye gönderdiği köle gibidir. O gönderildiği işi yapmada acele etmek, sonra vatanına dönmek ve başka şeylerle ilgilenmemek durumundadır. Sevgili dinleyiciler, vaktimiz yine ee, çok azaldı. Dolayısıyla saatimizi doldurmak üzereyiz. Ömür saatlerimizi de böyle doldurduğumuzu tekrar hatırlamış olalım. Biz mal mülk biriktireceğim, biriktireceğimize öteki dünyada geçecek sevaplar biriktirmeli. Orada geçecek paralar biriktirip, orada geçmeyen kalp para cinsinden mal ve dünya nimetlerine çokça önem vermemeliyiz. Hele hırsızlık gibi gayrimeşru yollarla, Allah'ın haram kabul ettiği e, usullerle zenginlik bilinelim ki ahirette çok büyük fakirliği satın almaktır. Kazançlı olmayan bir ticarettir. Biz dünyaya para için mal için, zenginlik için bunları elde etme niyetiyle e, gelmedik. Biz Allah'a ibadet etmek üzere geldik. Dünya malı dünyada kalacağına göre ve bugüne kadar yer yer zor günler geçirdik. Bazen soframızda çok az yiyecekler oldu. Bazen de çok zevkli günler geçirdik. Çok zengin sofralara konduk. Peki ne kazandık? Hepsi de geldi geçti bir masal gibi, bir rüya gibi. Dün baklava börek yemiş olsak da, kuru ekmekle soğanı katık etmiş olsak da bugün pek değişen bir şey yok. Ama yarınki ahiret hayatı ebedi bir alem olması yönüyle çok önemlidir. Onun için sevgili dinleyiciler biz ahireti dünyadan daha önemli görmek ve yatırımlarımızı oraya yapmak durumundayız. Yoksa sadece para ve dünyevi nimetleri değerlendirdiğimizde tuvaletlere bol bol yatırım yapmış olacağız. Yediklerimiz içtiklerimiz nereye gidiyor nereye gidecek? Nereye yatırım yapmış oluyoruz? Ama Allah yolunda infak edip ya da Allah'ın imtihanlarına Müslümanca sabredip kulluk görevimizi yerine getirdiğimizde yatırımlarımızı ahirete yapmış çok kazançlı bir ticaret için Allah'a borç vermiş ya da Allah'la ticaret yapmış olacağız ki Kur'an bu kavramları kullandığı için söylüyoruz. Sevgili dinleyiciler İnşallah önümüzdeki hafta Haramdan hırsızlıkla oluşmuş mallardan haklardan nasıl temizlenilir onları anlatacağım ve daha önce konu edinmediğim hırsızlığın bazı yönlerinde yönlerine inşallah temas edip hırsızlık kavramını önümüzdeki hafta tamamlamaya çalışacağım. Hepiniz şeytana günlerinizi ibadetlerinizi takvanızı e, insani değerlerinizi çaldırmayan o hırsızdan ee, evvela korunmayı önemseyen bir yaşayış üzerinde olun. Allah'tan e, öncelikle e, manevi nimetleri, manevi zenginliği talep edelim. E, ibadetlere ve ahirette geçecek hususlara daha fazla önem verelim. Tabii dünyadan da nasibimizi unutmadan helal yoldan e, başkalarına eline bakmayacak onların daha üstün bizim daha zelil olacağımız ortama razı olmayacak şekilde alnımızın teriyle elimizin emeğiyle geçinmek içinde Müslümanca gayretlerde bulunalım ama esas e, olarak ahireti öne koyalım diye e, tavsiyelerimi özetliyor ve haftaya konunun tamamlanması açısından buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyor. Allah'ın selamının, rahmetinin kendisine hakkıyla iman edenler üzerine olmasını diliyorum. Hoşçakalın sevgili dinleyicilerim.